Bursa'da çevreye zararlı fosil yakıtlar yerine rüzgar ile kendi enerjisini üreten ve doğal enerji sistemleriyle elektrik üretimi yapan rüzgar gülü parkın aydınlatılmasını sağlıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından çevreye zarar veren fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş enerjisi kullanan sistemlerin yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek için kurulan ilk rüzgar gülü ve güneş enerji sistemi hem maliyet açısından tasarruf sağlıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor ve iklimi kurtarıyor. Bursa'da yaygınlaştırılması için yoğun çabalar sarf edilen rüzgar gülü sisteminin elektrik maliyetlerinde de düşüşe sebep olduğunu belirten vatandaşlar, Bursa'nın rüzgar enerjisi konusunda önemli adımlar atması gerektiğini söyledi. 21. yüzyılın 7. tam güneş tutulması Güney Pasifi 11 11.000 km uzunluğunda dar bir hat boyunca kat ederek Arjantin'in güney kesiminde sona erdi. Ayın gölgesinin Tonga'nın yaklaşık 700 kilometre güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda Türkiye saatiyle 21.15'te yerleşim yeri olmayan bir bölgeye düşmesiyle başlayan tam güneş tutulması, daha sonra Fransız Polinezyası ve ardından Paskalya Adası'nı karanlığa gömdükten sonra Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde Türkiye saatiyle 23.52'de sona erdi. Güneş tutulmasını yaklaşık 5000 meraklı insan izledi ve bir sonraki tam güneş tutulması 13 Kasım, 2012'de gerçekleşecek. Dünyanın yaşının daha doğru hesaplanması konusunda jeolojik araştırmalar sürüyor. İngiliz bilim insanları araştırmaları sonucu dünyanın yaşının daha önce tahmin edilen 4,537 milyar yıldan 70 milyon yıl eksik olduğunu hesapladılar. Araştırmaya başkanlık eden İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden Dr. John Rudge, dünyanın yaşını teyit etmek için kabulündeki bileşenleri güneş sistemiyle aynı yaşta olan göktaşındaki bileşenlerle mukayese ettiklerini belirterek, yer kürenin oluşumunun önceden düşünülenden çok daha fazla zaman aldığı sonucuna vardıklarını kaydetti. Çarpışmaların gezegenin bir kısmının erimesine ve metal çekirdeğini oluşturmak üzere dünyanın merkezinden ayrılmasına yol açtığını belirten bilim insanları, bu süreç sırasında gezegenin erimiş metal ve dış yüzey mantosunun birbirinden ayrılarak, şu anki ölçü ve jeolojik formuna olan dünyanın doğduğunu ifade ettiler. Dünyanın oluşumunun 30 milyon yılın üzerinde ve 100 milyon yıla yakın olduğunu hesaplayan bilim insanları böylece hesaplamaları doğruysa dünyanın yaşının önceden tahmin edilen 4,537 milyar yıldan biraz daha genç 4,467 milyar yıl olduğunu belirttiler. Bu biraz anne rahminden çıktıktan sonra yaş hesaplamaya benziyor anlaşılan. Yaş önemli ama belki daha da önemlisi yaşlı dünyamızı korumak. Meksika körfezindeki çevre kirliliğinin sorumlusu BP deniz tabanındaki sızıntı noktasındaki kapağı hafta sonunda değiştirmeye çalışacak. Hava koşullarının izin verdiği ölçüde yapılacak operasyonda değiştirilecek yeni kapağın deniz yatağından toplanan ham petrol miktarını çoğaltması bekleniyor. Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı durdurma ve temizlik faaliyetlerini izleyen Amerika Birleşik Devletleri Sahil Muhafaza Komutanı Amiral Ted Allen, BP'nin robot denizaltılarının kapağı değiştirmek üzere bugün dalışa geçebileceğini belirterek petrol sızıntısının pazartesiye dek daha da azaltılması ve durdurulması olasılığının bulunduğunu söyledi. Sızıntıyı durdurmak için son çare olarak iki yeni kuyu açma çalışmalarını sürdüren BP, yeni kapağın fışkıran tüm ham petrolü toplayabileceğini umuyor. ABD hükümeti denize sızan petrol miktarının günlük 35 bin ila 60 bin varil olduğunu tahmin ediyor. BP daha fazla petrol toplamak için operasyon yerine üçüncü bir gemi göndermeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde havuzlarda tutulan yunusların özgürlüğe kavuşturulması için Özgür Yunuslar Özgür Dalgıçlar adı altında bir organizasyon düzenlendi. Bodrum'un Gümbet koyunda toplanan dalgıçlar, yaklaşık 22 metre uzunluğundaki Motif isimli tekneyle Büyük rif açıklarına geldiler. Yunus parklarına gitmeyin yazılı tişörtleri giyen dalgışlar, Yunuslara özgürlük diye slogan atarak havuzlarda gösteri amaçlı tutulan Yunusların serbest bırakılmasını istedi. Dalgışlar daha sonra Yunus parklarına gitmeyin yazılı pankartı su üstünde ve su altında açarak Özgür Yunuslar, Özgür Dalgışlar adıyla protesto dalışı gerçekleştirdiler. Protesto dalışına katılan dalgıçlar, Yunusların ticari amaçlı olarak havuzlara konulmasını ve üzerlerinden para kazanılmasını protesto ettiklerini söylediler. Tabii ki bu durum hayvan haklarına da aykırı. Muhalefet partilerinin ve gezegeni düşünenlerin tepki gösterdiği Rusya ile nükleer anlaşma çerçevesinde Mersin-Akkuyu'da inşa edilmeye çalışılan ve bundan 10 yıl sonra 2020 itibariyle Türkiye'nin elektrik almadığı plan, planladığı, VER-1200 tipi nükleer reaktörlerin dünyada halen işletmede olan bir örneğinin bulunmadığı ortaya çıktı. Mecliste tatil öncesi görüşülmesi beklenen Mersin-Akkuyu sahasında bir nükleer güç santralinin tesisine ve işletilmesine dair işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda muhalefetin ve VER- 1200 yeni bir teknoloji dünyada hiçbir yerde uygulanmamış, Rusya'da iki yerde halen inşası devam etmekte, Avrupa Birliği'nden de lisans almış değil, yapımı tamamlanmamış böyle bir reaktör var mı, Türkiye pilot projemi olacak şeklinde sorulara verdiği yanıt, Türkiye'de kurulacak nükleer santral modelinin halen dünyanın hiçbir ülkesinde işletmeye alınmış olmadığını ve kaygıların gerçek olduğunu ortaya koydu. Nükleersiz bir Türkiye için nükleer.greenpeace.org adresinde imza kampanyasına katılabilirsiniz. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesi